يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تتأدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ثاذا ثوباً عظيماً أن دعو فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها ve kul muhtesefe bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul dalaletin sinnar ve بعد terim kardeşlerim Assalamu alaykum Rahmetullahi ve berekatuhu <gülüyor> Allah'un selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun Öncelikle Ankara dışından gelen kardeşlerimiz davetimize icabet edip burada hazır bulunduklarından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 olacaktır ve genel olarak nasıl iyi bir baba olunur e, konusunda olacak ama gerçi uzun bir konu ama dediğim gibi bir mukaddime şeklinde olacak inşallah şimdi muhakkak Allah Azze ve Celle Ademoğullarını yaratmış onları ölmüş, onları karada ve denizde taşımış onlara güzel rızıklar vermiş ve yarattıklarının da ne yapmış ki ona üstün hale getirmiş. Öyle ki Allah Hazreti de Adem aleyhisselamı yaratmış ve hiçbir günah işlemeyen, masum olan melekleri de Adem aleyhisselama tezdi etmelerini emretmiş. Allah Hazreti ve insan oğlunu yaratırken de başı boş yaratmamış. Muhakkak Allah bu şeyle meşgul olmaktan yücedir. Allah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 Aile sesleri ve çocuklarla birlikte kendini cehennem ateşinden, cehennem azabından korumaktır. En önemli görevlerden bir tanesi. Tekin buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, <gülüyor> Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyuruyor Allah Azze ve Celle.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 en büyük sorumluluğunuz kendinizi ve ailenizi. Ve yine buyuruyor ki: "Yusikumullahu fi auladikum." Allah azze ve celle sizlere evlatlarınız, çocuklarınız hakkında ne, buyur, ne buyurur? Tavsiyede buyurur. Buyurarak Allah azze ve celle kendinizin ve ailenize karşı nedenli bir sorumluluk almamız gerektiğini ne yapıyor? Burada da bize bildiriyor. Ve buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun anru ayyet. Hepiniz çobansınız. Ve hepiniz nesiniz? Güttüğünüz çobandan, e, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Ferraculu ra'in fi zeytihi. Erkek nedir? Ailesinden sorumludur. Ve hu mes'ulun anru ayyet. Ve aile etrafından sorumludur. Kadın da nedir? Kocasının evinde çobandır. Ve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 Çocuk, evlat, bir insana verilmiş en yüce rızıklardan bir tanesi. Hani insanın gözünün nuru diyebileceği, evimin neşesi diyebileceği varlıklar. Aynı zamanda gözünün nuru kırılan bu çocuk, kırılan bu çocuk ne yapılmış? Bilen fitne ve sınama unsuru kılmış Allah Azze ve Celle. Ve bununla da ne yapmış? Kullarını birer imtihan aracı kılmış.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 Çocukla ihsan olundukları zaman Allah Azze ve Celle onlara çocuk riskini verdiği zaman o çocuklar yüzünden fitneye mi kapılacaklar? Yoksa Allah'ın e, emrine bağlı bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin dininde, dininde sebat mı gösterecekler? İnanın baktığımız zaman dünyaya geliş gayemiz nedir? İmtihan. O yüzden her şey imtihan olduğu gibi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 hiç kimseye hidayet erdirme, hidayeti erdirme, hidayet verme gücüne nedir? Sahip değillerdi. Allah Azze ve Celle onlara böyle bir meleke vermemişti. Sen, nesin? Sadece ve sadece tebliğ edilirsin. Allah'tan aldığın vahyi tebliğ edersin buyuruyor Allah Azze ve Celle peygamberler Nitekim hepiniz çok iyi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o kadar uğraşısına rağmen ki Ebu Talip gibi birisi amcası Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı o kadar Mekke'de o müşriklere karşı koruduğu halde Allah ona ne yapmıyor? Hidayeti nasip etmiliyor. Ve sahabeden bir tanesi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselama Ya Resulallah Ebu Talip senin amcandır. O kadar sana ne yaptı? Mekke'de faydası olduğu müşriklere karşı seni korudu öyle olduğu halde senin diyor ona karşı bir yani kıyamet günü bir faydan olmayacak mı? Yani seni o dünyada bu kadar koruduğu gözetti ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o diyor kıyamet günü benim şefaatim sayesinde cehennemde ne olacak? En az diyor şekilde azap olmayacaktır. Peki nasıldır bu azap? Topuklarına kadar diyor ateş say ulaşan ateş sayesinde ne yapacaktır? Peygamber'e ki bu diyor, cehennemdeki en hafif ateşidir. Diyor ki Allah Azze ve Celle ki e, biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam, amcası Ebu Talib'i ölüm döşeğindeyken sürekli ne yapıyor? Selimi, tezhidi, tevkin ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ıslahına karşı ne diyor? İnneke la tehtimel Ey Muhammed, sen sevdiğine hitap edemezsin. ولكن الله اللّٰهِ اَحْدِيمَ Ancak Allah dilediği kimseye ne yapar? Hidayet verir buyuruyor. وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ Muhakkak ki Allah hidayete erenleri en iyi bilendir. Şimdi buna dair rivayette Bukhari ve Müslim'de Sa'din-ül gelen rivayette diyor ki Ebu Talib diyor ölüm döşeğine düşünce Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona geldi diyor. Yanında Ebu Cehil ve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 Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Nuh tufanı olduğu zaman Allah Azze ve Celle yerden su kaynaklarının çıkmasını emrediyor ve gökten de suların inmesini emrediyor ve sular yükselmeye başlıyor Nuh tufanı. Ve diyor ki ya bu ne yerken ma'ane ey çocuğum ey hocam gel olacağızım gel. Bizimle beraber gemiye bin. o sakın kafirlerden de olma. Çünkü o gün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 O da boğulanlardan, helak olanlardan oldu diyor. Ve diyor ki Nuh Aleyhisselam Rabbi in nebni min ehli Ya Rabbi o benim oğlum. Merhamet, baba o benim oğlum diyor, o benim ehlimden. Ve inne va'dekel haq ve ya Rabbi senin vaadin haktır diyor. Ve ente ahkemul hakim ve hükmedenlerin en iyi hükmedenlerin. Bunun üzerine ne istiyor? Yani Nuh Aleyhisselam o şekilde oğlunun kafir olarak doğulmasından o kadar eset, o kadar şiddetli dilir ki ve Rabbine münacat ediyor. Ya Rabbi benim oğlum, o benim ehlimdir. Ama ne diyor? Eyni o asla senin ehlinden değildir diyor. Ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bir şey olmayan şeyi benden isteme, dilemediyor Allah'a sebebi. Ben, cahiller sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Bu Azer üzerine Nuh aleyhisselam diyor ki: "Kâlâ Rabbî innî e'ûzu bike "Ya Rabbi, ben senden hakkımda bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınır. Eğer beni bağışlamaz ve esir ben cennete uğrayanlardanım." Leynen İbrahim aleyhisselam babasından istekle bunlara diyor ki: "Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibadet ediyorsun? Ey babacığım şu bir gerçektir ki sana gelmeyen ilim bana geldi. Bu sebeple bana tabi ol ki doğru yola ileteyim seni diyor. Hidayet edeyim. Ve babacığım şeytana ibadet etme. Zira şeytan Rahman'a afi olmuştu. Ey babacığım ben Rahman'dan gelecek bir azabın sana dokunmasından korkuyorum. Bu takdirde cehennemde şeytana dost olursun diyor.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 benden ebedi yansaklar. Subhanallah ki gerçekten hidayete erdiren ancak ve ancak Allah'a sebece Bu babaya bakın ki o onu bak ve onu e, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam ile kardeş Yani bir İbrahim Aleyhisselam'a babası ve diğer yanda İbrahim Aleyhisselam ve onun oğlu İsmail. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam ey oğlum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 Bu ne oldu ki? Diyor ki İsmail Aleyhisselam ebeti al Ya ebetif alma tuğmar Fetecüdünü İmse Allah'ım ya Ey babacım Sana Allah neyi emrettiyse onu yap. Yani Allah beni kesmeni meretti. İnşallah beni sabredenlerden bulacak. İşte Allah istemediği zaman hiç şey hidayet Ama Allah ne yapıyor? dilediğine hidayet ediyor. Yani bakın bu çocuğa ki babasının kendisini kesme emrine bile hiçbir şekilde karşı gelmiyor. Biliyor ki o Allah'tan bir vahidir ve ey babacığım Allah ne diyorsa yaktır. Beni kesecek misin? İnşallah beni sabredenlerden bulacaklar. Muhakkak biriyi ölüden, ölüyü de direden, deriden çıkartan Allah'ın şamine yücedir. Yine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 Rabbena hadlna min azwajina ve zurriyyatina qurrata a'yun ve ec'alna lilmustakimin imama. Diyorlar ki Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyetlerimizden bir göz aydınlığı ver ve bizi takva sahiplerine gönder. Kal. Ve Nebi Zekeriya Aleyhisselam diyor ki Sahbili milledum kevaliya sen kendi katından bana Yerime geçecek bir oğul ver diyor. Brekeri aleyhisselam. O hem bana hem de Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu hoşnut olacağım bir kimse yap. Zürriyeti için, kendine hayırlı bir zürriyet vermesi için ne yapıyor? Allah'a dua ediyor. Ve yine diyor ki Rabbim kendi katından bana iyi bir zürriyet ver. Kuşkusuz sen duayı işitensin diyor. Şimdi... İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam şöyle diyorlardı. Rabbena ve ceanna muslimeynilek ve min zürriyetina ummeten Ve Ey Rabbimiz bizi sana teslim olmuştur ve zürriyetimizden sana teslim olmuş bir ümmet meydana gelir. Ve yine İbrahim aleyhisselam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 Enes bin Malik radıyallahu anh'unun annesi geliyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu benim oğlum Enes'tir, senin hizmetçindir diyor. Ve ona diyor dua eder misin? Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ım ona çokça mal ve çocuk ver ve bunları bereketli kıl diye dua ediyor. Sonunda diyor ki Enes radıyallahu anh ben diyor ensar içinde malca en çok olanı ve çocukca en çok olanı, olanıyım diyor.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 beddua etmek kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmıştır. Bir kimsenin çocuğuna beddua etmesinden kesinlikle uzaklaşması gerekir. Çünkü bakın biz olalım bir anne olsun bir baba olsun çocuğuna öfkelendiği zaman inanın öyle beddualar ediyor ki işte başın ne bileyim arabanın altında kalsın taşın altında kalsın yani öyle beddualar öyle beddualar ki inanın yani bir anda bir sinirde ve bunu yasaklıyor. Çünkü bu du'a olur ki Allah Azze ve Celle'nin duaları kabul edildiği bir anda olabilir, de gelebilir. Bir adam devesine yürü Allah seni lanet etsin diyor. Devesine lanet ediyor o anda bir yürümezlik veya bir temellik yaptığı zaman. Ve Allah Resulü bunu diyor. Kim diyor bu devesine lanet eder? Benim diyor. Dediği zaman o deveden aşağı in ve artık diyor o lanetlenmiş lanetli deve ile bize yoldaşlık etme diyor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 yani bir şeye sınırlenir, bir şey yapamaz, Allah bana lanet etsin, ben ne biçim insanım veya buna lanet etsin. Sakın diyor Müslüman lanet etici değildir diyor. Hem kendisi hem de başkası için. Ve özellikle de çocuklar konusunda bu hakikaten bizde çok da vuku bulan bir olay Allah korusun. Kesinlikle ve kesinlikle ne yapılacaksınız? Sinirlendiniz mi? Allah seni ıslah etti. Diye. Ne güzel dua değil mi? Sinirlen oldunuz da bile. İmamın şey Nesibe'nin imamla e, şeyle imamlarından bir tanesi El Kasım e, ne El Kasım isminde bir tanesi ondan anlatıldığına göre genç bir imam annesi buna hep her e, hep öfkelendiğinde oğlum seni Allah seni Nesibe diye imam etsin diye dua edir. Her sinirlendi, her ökselediği ve dua edermiş ya, Yani dua değil de hani sinirleniriz. Yani tokuyoruz ya. O da oğlum sen her şey öfkelendiğin oğlum seni Allah Nesibe diye imam etsin. Ve hakikaten Allah o insanın, o şahsı meçhine bir imam olmasını ne yapmış? Nasip etmiş. O yüzden baba ve anne kesinlikle ne yapmayacak? Çocuklarına beddua etmiyor. Dua. Ne kadar sinirli olursun. yani Allah seni usta olsun. Allah seni cennetine koysun. Dediği zaman usta olduğu zaman sana da dönmeyecek mi? Ama Allah korusun bela verdiği zaman musibet verdiği zaman gene sen uğraşacak. Başkası değil. Şimdi yine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 şehirdeki diyor iki tane yetim çocuğu ne diyor. Altında da onlara ait bir ne vardı? Hazine vardı. Onların babaları diyor iyi bir Allah diyor Allah'a Rabbim istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbim'den bir rahmet olarak ne yapsınlar? Hazinelerini çıkarsınlar. Demek ki babanın, ne de babanın iyi olması nedir?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 toz toprak içinde kalmış, ellerini semaya kaldırır, Ya Rab, Ya Rab diye dua ederdir diyor vesselam. Halbuki diyor o adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve ne yapmıştır? Haram ile beslenmiştir. Öyleyse diyor Allah, nasıl olsun da bu kimsenin duasını kabul etsin? Hakikaten birçok kimse Allah'a isyan babında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 Sürekli cuma namazına, işte beş vakit namaza cemaatte gittiğini görüyor. Bu çocuk hiç diğer çocuklar gibi olur mu? Düşünün bir çocuk da bir baba da çocuğunu alıyor maça götürüyor. Veya sinemaya götürüyor veya tiyatroya götürüyor. Veya sürekli ağzında bir şarkı terennime ediyor. Peki çocuğun nasıl olmasını bekliyorsunuz? Çocuk da sizden gördüğü o şarkıyı, o türküyü veya sinemada izlediği filmi söylemesinden başka ne bekliyorsunuz ki çocuk?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 ...Hammedur Resulullah dedi. Yani... ...bu ne bir ayıptır ki yani sen... ...söylediğin şeye ne yapıyorsun? Karşı gelmiş oluyorsun. Çocuğuna kırmızı ışıkta geçilmez oğlum diyorsun... ...kırmızı ışıkta geçiyorsun. <gülüyor> ve... ...evde bağırarak, çağırarak konuşuyorsun. Ve çocuğuna oğlum kısık sesle konuş diyor Ve çocuğun çocuğuna da... ...işte en çirkin... ...seslerin en çirkininde ne diyorsun...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 Limonu bir sıkır adamın karşıdaki adamın gözüne gidiyor. Adam alıyorsun onu dedi, hafifçe gözünü siliyor, nesneyi alıyor e, limonu, hafifçe elini böyle tutuyor, güzelce limonu sıkıyoruz. Yani Belki de böyle yapıyor yani. O yüzden hakikaten en güzel örneklik nedir? İnsanın e, göstererek ameli nasihatıdır. O yüzden bir kimse eğer yaptığı şeyin e, zıttını söylerse, yaparsa yaptığı şeyin zıttını yaparsa karşısındaki hiçbir şekilde ne yapmayacaktır? Tesir yapmayacaktır. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle Ya eyyühellezine amanu takuluna maalâ E iman edene. Neden diyor yapmadığını şeyleri söyler. Yapacaksın, söyleyeceksin ve onu ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Mesela çocuğuna namazın ehemmiyetini anlatacaksın ama kendin namazın gerektiği gibi ehemmiyetine e, yapmayacak. Ve diyor ki Şaib Aleyhisselam ben size menettiğim ettiğim şeyleri yaparak, yasakladığım şeyleri yaparak size muhalefet etmeyi istemem diyor. Ben güdümün yettiği kadar sizi, sizi ıslah etmekten biz başka bir arzuya, başka bir isteğe sahip diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki Bukhari'de Same bin Zeyd radıyallahu anh gelen rivayette Kıyamet günü diyor bir tane adam getirilir ve cehenneme atılır diyor. Ve oradan sırtından ateş dökülür ve değirmen eşeği gibi kendi etrafında döner durur diyor. Bunun üzerine cehennemlikler etrafında toplanırlar ve derler ki ey adam neyin var? Nasıl Ne haldesin sen? Halbuki sen değil miydin bize dünyadayken iyiliği emredip kötülükten yasaklayan?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 de siz de salih babalarınız gibi olunuz diye ne yapıyor? Allah Azze ve Celle de tavsiye bulunuyor. bulunuyor. Yani ne diyor Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok yerinde Ya ben İsrail, Ey İsrail oğulları diye hitap ediyor. Yani kendilerine Yakup Aleyhisselam gibi bir peygamberin torunları çocukları olduğunu hatırlatıyor. Yani İsrail nedir? Yakup Aleyhisselam.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 nasıl iyi, başarılı bir baba oğlunun sözünü ne yapmanız gerekir? Kendinize dikkat etmeniz gerekir. Yine salih çocuk asirette anne babasının iyiliğinden de yararlanır. Diyor Allah Azze ve Celle, iman edip zürriyetlerinin imanda kendilerine tabi oldukları kimseler zürriyetlerine de katarız diyor o kimselere. Amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Her kişi kendi kazandığı Demek ki kimse, böylece çocuk ameliyle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 Veya başka bir şeyde rızkımız genişletilsin diyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselam. Ve yine dindar bir aileden olması da tavsiye edilir evlen, evlenecek kimsenin. Ve nitekim ya uhde Harun ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir insan değil de annen de değil de diyor Meryem Aleyhisselam. Yani ey şu salih adam Harun'un kız kardeşi. Baban erdenli bir adam olup ne bir kötülüğü bilinmiş ne de ahlaksızlığı bilinmiş bir ailedensin ailedendir diyor. Öyleyse yani salih bir aileden güzel bir nesilden geldiğin halde neden diyor e, böyle bir fiil işledin diyerek ne yapıyorlar? Merem aleyhisselam işte elinde çocuğuyla geldiği zaman kavmi ona ne yapıyor? Bu şekilde ayetliyorlar. Halbuki Merem aleyhisselam bildiğiniz gibi zinadan kesinlikle ve kesinlikle beri idi.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 dini olanı tercih edin ki hayrı elde edin. İnanın öyle güzel kadınlar vardır ki belli bir müddet sonra inanın güzelliğini görmezsiniz ve ne yapar? Huyu ortaya çıkar. Huyu bilmeme gelir. Huyu yüzünden ne yaparsınız? Siksinirsiniz de dünyanın belki de en güzel kadını olduğu halde size en petin en çirkin kadını gözetir. Öyle bir kadın düşünün. Belki de fiziki olarak güzel değildir, çirkindir ama ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle huy güzelliği vermiştir.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 İslam'a göre dinini yaşayan salih kimselerden salih bir baba kılsın. Bizi ve ailemizi, neslimizi her türlü kötülüklerden korusun. Bizlere ve ailemize hidayet etsin. Ayette geldiği gibi hakikaten kendi nefsimizi ve ailemizi yakıtı, ataşlar ve insanlar olan tehennemden korumayı nasib eylesin Allah azze ve celle Hak, hak bilip hakkatına olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin subhan ve ve